Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür Argun Yum Acik Radyo 94.9'da Altın Saatler programına dinliyorsunuz. Deprem Çalışma Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Faks numaramız gene alan kodu 212 232 32 19. Elektronik posta adresimiz acikradyo.et/acikradyo.com.tr Efendim bugünkü programımızın destekçisi Galip Selçuk'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün esas itibariyle iki konumuz olacak. Haiti depremi ki bu sabah itibariyle 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ve bu depremin sonucunda da e, bazı hasar görmüş binalar yıkıldı. E, G arama kurtarma ekibi e, Haiti'de... Ankara Koordinatörü Fahri Keleş Bey'e bağlanacağız. Kendisi Türkiye'de, Ankara'da ve bölge hakkında bilgiler almaya çalışacağız. Hemen arkasından Profesör Dr. Semih Tezcan hocamızla görüşeceğiz. Ve bölgedeki yapı toğu hakkında Bilgi almaya çalışacağız. Bu konunun e, detaylarına ulaşmamız mümkün olmadı bu hafta. Çünkü böyle bir depremde bu kadar büyük hasarın meydana gelmesinin e, nedenlerini de merak ediyoruz. E, hemen arkasından İstanbul Kilyos'ta bir petrol tankeri tam ortadan bölündü biliyorsunuz. Profesör Doktor Beyza Üstün hocamızla Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü Öğretim üyesi ve aynı zamanda çevre mühendisleri odası bilim kurulu başkanı kendisinden bölgedeki yani Kilios'taki petrol tankerinin yol açabileceği zararları sorunları öğrenmeye çalışacağız. Evet efendim şimdi tahmin ediyorum. Fahri Keleş'e halen ulaşamadık. Ben biraz bilgiler vermek istiyorum sizlere. Haiti'den depremin vurduğu Haiti'de sokakların hala cesetlerle dolu olduğu bildiriliyor ve can kaybı sayısının 200 bine kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Bunun dışında bazı sayılar var elimizde bugüne kadar toplam 70 bin civarında. Cesedin gömüldüğü tahmini ölü sayısının biraz önce söylediğim gibi 200 bine ulaşabileceği 52 uluslararası kurtarma ekibinin 1800 kurtarma çalışanı ve 175 köpekle düne kadar 90 kişiyi göçük altından kurtardığı aradan bir hafta geçmiş olmasına rağmen haberleri izliyorsunuzdur. Hala yıkıntıların altından kurtarılan Hayitliler... E, bulunuyor. E, bu da tabii ki son derece önemli ama sayıdan da göreceğiniz üzere e, sayı oldukça düşük. 540 çalışanıyla enkaz altından 39 kişiyi çıkaran e, Amerikan ekibi de kurtarmada birinci sırayı almış durumda. 250 bin yaralı olduğu söyleniyor. 1,5 milyon e, kişinin de evsiz kaldığı belirtiliyor. 200 bin ailenin e, yani 1 milyon dolayında insanın acil barınak ve yiyecek yardımına ihtiyacı olduğu tespit ediliyor. 4000 bin bina başkentte 4000 bin bina yakılmış ya da hasar almış. 25 kadar ülke depremde kayıp veya ölü vatandaşı olduğunu bildiriyor. Felaket bölgesine bin Amerikan e, askeri Amerika Birleşik Devletleri askeri ulaşmış durumda 4000 asker de gemilerde bekliyor. Bunlara 7500 asker daha ekleneceği belirtiliyor ama bu kadar asker yerine doktor ve ee, özellikle de deprem sonrası rehabilitasyona ilişkin e, uzmanlara ihtiyaç var. Neden bu kadar sayıda asker? O da herhalde önümüzdeki günlerde nedenleri ortaya çıkacak. Birleşmiş Milletler fedakar sevdeler için bugüne kadar 562 milyon dolar yardım toplamış ve günde 180 bin litre su arıtılarak depremzedelere veriliyor. Çünkü bütün su kaynakları şu an itibariyle büyük ölçüde kullanılamaz durumda. Yardımı dağıtmak ve barınak sağlamak için 280 yardım merkezi oluşturulmuş. Başkent'teki havaalanı da 7 gün 24 saat çalışıyor ve günde 100 uçağı kabul ediyor. Ama burada da lojistik faaliyetler oldukça aksamalı ilerliyor. Evet efendim şimdi telefon hattımızda Fahri Keleş var. GA Arama Kurtarma ekibi Ankara koordinatörü. ...Bahri Bey merhabalar. Merhaba Gürhan Bey nasılsınız? Sağolunuz efendim çok teşekkürler. Ee, sizden e, Haiti'den aldığınız... ...son bilgileri... ...almak isteriz. Ee, bölgedeki duruma ilişkin... Ee, alabildiğiniz bilgiler nedir? Arama kurtarma çalışmaları hakkında aldığınız bilgiler nedir? Ve tabii Hı. ki sadece e GA değil orada aynı zamanda e Türkiye'den gitmiş olan Kızılay'ın bir araştırma grubu var. O grup sonradan çoğaltıldı mı bilmiyorum ama e Hı. sanıyorum AKUT grubu var. Bunlara da ilişkin bilgileriniz varsa onları da almak isteriz. Evet. Gruzumuzda biraz önce görüştük Uf Bey'le. Evet. Ee, bizim İstanbul merkezdeki arkadaşlarımız olabildiği sürece e, iletişim kurmaya çalışıyorlar. E, son durum şöyle. Çalışmakta oldukları enkazda artık e, yavaş yavaş bir toparlanma aşamasına geçiliyor. Yerel yetkililerle, isteğiyle. E, bence o güvenlik Çünkü bir artışta artıntı oldu bugün. Evet. E, 6.1 büyüklüğünde bir deprem tespit edildi. Doğru. Artık enkaz e, riskli bir hale geldiğini tahmin ediyorum. Çünkü hani orada toparlanmasını istemelerinin sebebi e, bu olabilir. Ve ekibimiz artık şu an itibariyle orada insani yardım çalışmalarına destek vermeye başladılar. Evet. E, bütün güçleri çalışmaya devam ediyorlar. 9 kişilik bir ekibiniz var herhalde. Ar aralarında e, doktorun da bulunduğu. Ve e, mimarın da bulunduğu. Tabii, tabii tabii tabii. Sağlık görevlileri olan ve e, içlerinde sosyoloktur zaten koordinatörümüz. E, Aynı zamanda makyam mühendisleri, mimarlar değişik mesleklerden işler bulunuyor. Evet. Hı -hı. E, diğer gruplarla ilgili sorunuz hakkında gerçekten çok bilgi ben de bilmiyorum. Sizin bildiğiniz kadar açıkçası basından takip edebildiğiniz kadarıyla biliyoruz. E, alan biliyorsunuz çok büyük. Ve e, ekipten bu konuda bir bilgi bize gelmedi. Evet. GA ekibi acaba e, başkentte mi e, faaliyet yürütüyor yoksa diğer bölgelere de ulaşabilmiş durumda mı? bu ekip bütün olarak bir noktada çalıştı. O e, kazazların çıktığı market enkazında çalıştı. Evet Şimdi artık, başkentte e, yani. Evet evet evet. Şimdi artık insani yardım çalışmalarına destek olmak üzere yere yetkililer nereye yönlendirirlerse oraya hareket edecekler. Evet. Yani orada bizim inisiyatifimiz pek olmuyor. Yani bir canlı ihbarı olduğu durumda tabii ki müdahale etmek istiyoruz. Ama e, oradaki kriz masasının direktifleri altında işler yürüyor. Evet. E, ekibinizin ne zaman geri döneceği konusunda bilgi var mı acaba? E, kesin olmamakla birlikte hafta sonuna doğru bekliyoruz. Evet. Bu evet. konuda tahmin ediyorum yarın e, bir basın bildirisi yayınlanacak. Evet, düzenli olarak basın bildirileriniz elimize ulaşıyor. Evet, Ve evet, evet, Depremin beşinci gününde dahi kurtarma faaliyetlerinin başarılı sonuçlandığını öğreniyoruz. Üç kişilik, üç kişinin kurtarıldığını öğreniyoruz. Evet, Gülhan Bey. Yani bu konuda biz asla umuzumuzu kaybetmiyoruz. Dünyada çok uzun sürelerde çıkartılan kişiler rapor edilmiş durumdadır. E, canlı ihbarı olduğu anda zaten ekibimiz o konuda hemen müdahil olacaktır. O konuda bir problem yok. Fakat e, üzerinden oldukça uzun bir zaman geçti ve çok sıcak bir bölge. E, bu yüzden oradaki ihbarlara bağlı olarak faaliyetler, arama kurtarma faaliyetleri devam edecek. Evet. Peki Fahri Bey çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar döndüklerinde de önümüzdeki hafta programına konuk etmeye çalışacağız. Onlardan da bölgeye ilişkin bilgileri alacağız. Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum Güran Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Telefon hattımızda Fahri Keleş vardı. G. Arama Kurtarma ekibi Ankara koordinatörü. Depremin üstünden bir hafta geçti ancak yardımların ulaştırılmasında hala ciddi sorunların devam ettiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletlere göre 2 milyon dolayında insanlara günlük besin ve su sağlanması gerekiyor ama geçen hafta ancak 250 bin tayın dağıtılabildi. Başkent limanının ağır hasarlı olmasından dolayı aylarca çalışamamasının söz konusu olabileceği ve bunun da sevkiyatları büyük ölçüde aksatabileceği belirtiliyor. Yardım kuruluşları ise şehrin havalimanını kontrol eden Amerikan ordusunu kendi uçuşlarına öncelik tanımakla suçluyorlar. Sınır tanımayan doktorlar örgütü doktor ve tıbbi malzeme, yardım malzemesi taşıyan uçaklarına en erken 26 Ocak tarihinde iniş izni verilmesini protesto ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın cumartesi günü e, Haiti'ye yaptığı ziyaret yüzünden havalimanının uçuşa kapatılması ayrıca e, tepkileri e, çekmiş durumda. Bunları da anlamak mümkün değil tabii. Yani en önemli e, yapılması gereken... E, Bölgeye yardımların ulaştırılması bu anlamda da havalimanının e, uçuşlara açık tutulması gerekirken Amerikan Dışişleri Bakanı e, ziyaret edecek diye e, havaalanının kapatılması e, son derece an, anlamsız ve e, kötü bir olay. E, daha önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Robert Gates'in yarardan çok zarar getireceğini öne sürerek karşı çıkmasına rağmen önceki gün Amerikan hava kuvvetleri deprem bölgesine havadan paraşütle yardım atmışlar. Başkentin 8 kilometre güney kuzeydoğusunda güvenli bölgeye 14500 tayın ve 15000 litre suyun paraşütle teslim edildiği belirtilmiş yani ulaşım yollarında da çok ciddi bir sorun var Evet efendim şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz ve hemen Profesör Doktor Semih tezcan hocamıza bağlanacağız bölgedeki yapı stoğu hakkında bilgi almaya çalışacağız ve biraz da tabii ki Türkiyede Özellikle de İstanbul açısından dersler çıkartmamız gerekiyor. Haiti depreminden bu konudaki görüşlerine başvuracağız. Evet, şimdi müzik parçamızı dinliyoruz. I, hear you from the river bank. I will When the air is black All my time is lying On the factory floor And all my time is lying On the factory floor Some say Messiah Coming Got to get it right Some say Messiah All my time is lying On the factory floor And all my time is lying On the factory floor to your floor. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Fahri Keleş'le bağlantı kurduk. Telefon bağlantısı kurduk. GEA Arama Kurtarma ekibi Ankara koordinatörü. Ee, şimdi de Profesör Dr. Semih Tezcan hocamızla görüşeceğiz. Ee, kendisinden bölgedeki e, yapı stoğuna ilişkin görüşlerini e, almak isteyeceğiz ve aynı zamanda da beklediğimiz İstanbul depremi açısından bu olaydan ne dersler çıkartabiliriz onu öğrenmek isteyeceğiz evet efendim biraz önce bahsetmiştim sınır tanımayan doktorlar örgütü Haiti'de çalışmalarını sürdürüyor ve doktorların tedavi ettiği kişilerin çoğunun uzuvlarının kesilmesi gerektiği zira bu kişilerin yaralarında iltihaplanma görüldüğünü belirtiyor sınır tanımayan e, doktorlar örgütü Evet e, biraz önce belirtmiştim e, Amerikan e, askerlerinin e, yoğun bir şekilde adaya gönderilmesi ama bunların esas itibariyle e, şeyde e, havaalanında e, toplanmış olmaları da önemli ve bir şey olarak görünüyor ve eleştiriliyor. Halbuki bölge bölgeye çok hızlı bir şekilde yardımların ulaştırılması gerekiyor. Evet, telefon attığımızda Profesör Doktor Semih Tezcan hocamız. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hocam bilmiyorum bölgedeki yapı stoğu konusunda hiç bilginiz var mı? Haiti depreminden bahsediyoruz bu sabah da 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti ve hasarlı birçok binanın e, yıkılmasına neden oldu yani e, çok sayıda artçı deprem gerçekleşti biliyorsunuz sanki böyle kumdan e, yapılmış yapılar gibi e, ben yani kentine İran'ın Bem kentindeki yapılara benzer durumda hı hı. E, hiç bilginiz var mıdır hocam e, veya da nasıl yorumluyorsunuz bu kadar yüksek hasarı? atini e, Evet aytikinne e, tabi ay ati kadar çok gelişmiş bir ülke olmadığı için e, maalesef binaları da e, öyle yapı denetimsiz e, çürük çarık depremde affetmiyor biliyorsunuz. Evet. E, nasıl bizde affetmediyse e, Kocaeli depreminde onları da affetmedi. Biraz doğru yolu görmelerini inşallah sağlar. Kolay değil yüz binlerce ölü. Evet yani 10 e, milyona yakın bir nüfus ama evet. bugün itibariyle can kaybının 200 bine ulaşabileceği belirtiliyor. Evet. evet. 250 bin yaralı var, 1 milyon aile evlerinden, barınaklarından ayrılmak zorunda kalmışlar. Yani büyük tabii, bir felaket. Tabii bu bir acılı durum o ülke için. Ondan evvel de biliyorsunuz tsunami nedeniyle 1 milyona yakın insan evet. kayboldu. Evet. Bir gecede 400 bin kişi Endonezya'nın kuzeyinde, Aceh bölgesinde tsunami'den dolayı boğuldu. Bunlar büyük facialar depremin sonucudur tabii. Sünevi de biliyorsunuz. Deprem affetmez. Evet. Ama farklı mahallede bir yangın var, onu söndürmeye gidelim derken hayati faciasını üzülürken esasında böyle bir facaya bizim gebe olduğumuz. İstanbul'da böyle bir facianın beklendiğinin farkında değiliz. Evet bir ders daha çıkartalım demenin de artık pek anlamı kaldı mı hocam bilmiyorum Elbette ama. Elbette ders çıkarmamız lazım her, her şeyden felaketten bir nasihat almak lazım. Evet. Dolayısıyla bu bize bir hatırlatma olmalı çünkü İstanbul uyuyor. Maalesef öyle. Kimse parmağını kıpırdatmıyor. E peki ne olacak o zaman bir deprem geldiğinde yani biz atlatabilecek miyiz bunu acısız? Hayır atlatamayacağız. Onun için bu e, radyo e, programınız vesilesiyle eğer müsaade ederseniz uyuyan İstanbul'u ben uyandırmak istiyorum. Lütfen hocam buyrunuz. E, İstanbul'da bir deprem geldiği zaman e, minimum 30-40 bin göçme olacağı ve bunun nedeniyle de minimum 25-30 bin kayıp vereceğimiz Kaçınılmaz. Evet bu iyimser tahmin tabii. İyimser tahminler bunlar. Evet. Ee, bu az, az e, e, bir acı değildir. Yüz karasıdır. Acının da ötesinde Türkiye için yüz karasıdır. Bundan on sene evvel böyle bir deprem geçirip de e, e, onun e, e, şeyinden e, de, ders almayışımız... E, o hadiseden, o acılardan, o kayıplardan ders almayışımız bütün dünya nezdinde Türkiye'yi çok mahcup duruma düşürür. Hem kendi milletimiz nezdinde hem dünya nezdinde çok ayıp bir şey. Ben yerimde duramıyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Bir deprem geleceğinden İstanbul'un haberi yok mu? Evet. Olur mu böyle bir şey? Dolayısıyla muhakkak bir şey yapmalıyız. Ama ne yapmalıyız deyince de çıkmaz yola girmek yerine çıkar bir yol bulmak lazım. Çıkmaz yol şudur bakın Gürhan Bey. Ee, çıkmaz yol ee, Binalarımız eğer güçsüzse deprem yönetmeliğine göre Ki bu 95'i Binaların güçsüzdür İstanbul'da e, Yapı denetime tabi olmadan inşa edilen Bina sokumuz Ki 1 milyon e, 300 bin kadar bina vardır İstanbul'da bunun %50-60'ı da e, Ruhsatsızdır e, Bu kadar bir e, Binanın %95'i deprem yönetmeliğine göre e, Güvensizdir O halde hemen akla gelen ilk şey ve bazı uzmanların da hemen tavsiyede bulunduğu ilk şey işte kamu binalarını devlet güçlendirsin özel binaları da halk kendi güçlendirsin deyince bu bir çıkmaz sokağı itiliyor herkes çünkü İstanbul'daki bu 1 milyon 300 bin binanın güçsüz olan %95'ini güçlendirelim dediğiniz anda 30 milyar dolar gider en az 30 sene gider bunun lojistiği de hukuk Sorunları da cabasıdır. Dolayısıyla çıkmaz bir sokaktır. Yani bina güçlendirmek depreme hazır olmak e, konusunda e, geçerli bir çözüm değildir. Bu çünkü çok çarpıcı bir cümle şimdi benim için. Beni dinleyenler de belki siz de e, şaşırmış olacaksınız. Nasıl oluyor da güçsüz bir binayı güçlendirmeyi tavsiye etmiyorum. Evet, Evet. dinliyoruz Evet hocam, dinliyoruz. Bu, bu e, mal güvenliğini e, sağlamak için geçerli bir çözüm tavsiyedir. Halbuki can güvenliği esastır. Deprem geldiğinde kayıplar, ölüler, yaralılar bizi üzüyor. Mal ne olursa olsun, bırakın binamız hasar görsün, eğilsin, çarpılsın, e, sağ solu e, göçsün ama can kaybı olmasın. Can kaybına neden olan da göçen binalardır. Göçen binaların oranı da %95 değildir. Sadece %4'tür İstanbul'da. Bu kadar azdır. Parmakla saysanız işte 30-35 bin kadardır. Önemli olan bu 30-35 bin binayı. Yani içinde oturduğunuz binanın göçüp göçmeyeceğinin tetkik edilmesi lazımdır. Yoksa depreme dayanıklı mı yönetmeliğe göre değil mi? Değildir. O yanlış bir çıkmaz sokaktır. Dolayısıyla ben tavsiye ediyorum. Her mal sahibi, her kat maliki oturduğu binanın Depremde göçüp göçmeyeceğini tayin ettirmek zorundadır. Böylece ancak içinde kendisi ve sevdikleri bir deprem geldiğinde can kaybı olmadan çıkar o binalardan dışarı. Bunun da yöntemi nedir? Bunun da yöntemi... P25 metodu denilen Amerika'da, Japonya'da çok büyük rağbet görmüş. Türkiye'de de 8-9 senedir Boğaziçi Üniversitesi ile teknik üniversitedeki uzmanların bir araya gelip oluşturdukları ve dünyada çok büyük rağbet görmüş olan, şu anda İngiltere'de ve Almanya'da ders kitaplarına girmiş olan bir yöntem. Bir saat içinde bilgisayarla bir binanın depremde göçüp göçmeyeceğini tayin etmek mümkündür. Bir saat içinde bilgisayar nezdinde. P25 mi dediniz hocam? P25 metodu denilen bir met yöntem Evet var. Paris 25. Evet. evet. Paris 25. Bu şeyle gidiliyor. Ultrason aletleriyle. Aynen nasıl insanın hani damarlarına bakan ultrason aleti gibi kanser uğurlarına falan bakan. Ultrason aletiyle gidiliyor. 5 dakika içinde binanın kalitesi. Hiçbir karot almadan binayı tahrip etmeden binaya zarar vermeden kalitesi ölçülüyor. Derhal proje üzerinden kolon giriş ve duvar e, rejettikleri giriliyor e, yandaki çıkmaları binle çarpışma olan o, olmadığı zemin şartları girilerek bir saat içinde o binanın depremde göçüp göçmeyeceği konusunda bir sertifika veriliyor. İşte sıfırla yüz arasında bir puanlaması var sıfırla 24 arasında ise göçüyor deniyor. otuz be ile yüz arasında ise çok alü göçmez diye sertifika veriliyor. 24 ile 35 arasındaysa da şüpheli olduğu için ileri tahkiklere gönderiliyor. Evet bu iki e, üniversite bunu yaptığına göre aynı zamanda resmi bir rapor olarak rapor da olarak bunu kabul etmek Fakat mümkün değil mi? Halkımıza inmediği için ben size sizi vesile iddia ederek bu radyo aracılığıyla halkımıza duyuruyorum. Evet. Yaklaşık maliyeti bina başına daire değil bina başına mesela 20 daireli bir koca apartmanı düşünün. Bina başına 500 ila 800 lira mertebesinde bunun bir ultrason matrafı var. Evet. O kadar. Ee, bu e, testi yaptırdıkları zaman e, hayatlarının e, kayıp olup olmayacağı konusunda bir rapor alıyorlar. Binanın ne olacağı efendim, konusunda. Binanın ne olacağı konusunda bir bilgi sahibi oluyorlar. Evet. Ne olacağı değil evet. daha çok bina göçecek mi kat kat üstüne? Dolayısıyla enkaz haline gelecek mi? Yoksa içinden yürüyerek mi çıkılacak? Evet. Konusunda. Belki e, hafif yaralanmalar vesaire olabilir. O, evet olabilir. O küçük belki sıva düşmesinden şundan bundan ama ölüm evet. olmaz. Dolayısıyla can kaybı olup eğer bu test yapılırsa İstanbul'daki bir milyon bina için bu testi yaptırmak hiçbir şeydir beş altı ay içinde yapılır biter bina başına da beş yüz lira bir maliyet maliyet değildir değil mi? Tabii bir saatlik zaman içinde de bu raporlanabiliyor bir saat bir binada bir saat içinde ölçü biçi bilgisayarda hemen çıkıyor dolayısıyla bütün İstanbul'un yarından tezi yok herkesin binasını bu teste tabi tutması halinde. Eğer tabii göçer çıkarsa e, yapacak bir şey yok. E, ya onu e, güçlendirecekler veya yıkıp yeniden inşa edecekler. Bunun bir oranı var mıdır hocam? Yüzde yani, dört. Hayır hayır şu anlamda e, bir oranı var mıdır? E, bir binanın... E... Güçlendirilip güçlendirilmemesi konusunda bir maliyet kriteri mi getirilecektir yoksa? Bakın eğer göçer nitelikle bulunursa muhakkak ya yıkılmalı ya güçlendirilmeli. Evet. Tabii güçlendirilmek için yaklaşık yeniden inşa maliyetinin eğer %35-40'ını geçiyor ise evet. yıkıp yeniden yapmak daha feasible görülür. Evet. Ama %35-40 maliyetin içindeyse o güçlendirilebilir. Binalar güçlendirilerek depreme hazırlanabiliyor. Tabi Ama birçok binada yapmaya gerek yok. <gülüyor> Onu demek istiyorum? İstanbul'da bu binalar %4'tür. Bir armut ağacındaki çürük armutlar gibidir. Evet. Bu %4 oranını neye dayandırıyoruz neye Başbakanlık istatistiklerine göre evet. Kocaeli depreminde göçüp de can kaybına neden olan binaların adedi %6'dır. Evet. Ama Kocaeli bölgesinde biliyorsunuz değirmen dere'de gölcük'te denize kaymalar oldu. Yanal Tabii. yanal atılımlar oldu. Yanal e, denize e, Ondan sonra sıvılaşma nedeniyle Göçükler vesaire. İstanbul'da bunu, bunu beklemiyoruz İstanbul çünkü Birinci ikinci üçüncü derece deprem bölgelerine ayrılmıştır Sahil şeridi en, en e, Tehlikeli şerit, şerittir Ama tamam. oralarda o kadar çok e, Şey görmediğimiz için e, rem'in e, çürüklükleri görmediğimiz için İstanbul'da e, başbakanlık istatistiklerinin e, gösterdiği e, can kaybına neden olan bina oranı yüzde altıydı kocaeli'de İstanbul'da bunu yüzde dört kabul ediyoruz e, 1 milyon binada da yüzde dört yaklaşık kırk bindir. Evet. Bir de tabii ki artık İstanbul'un hem Avrupa tarafının hem de Anadolu yakasının zemin koşulları oldukça detaylı olarak biliniyor. Yapılan mikro bölge çalışmalarının Yapıldı. sonucunda. O bakımdan çok büyük bir hazırlık dönemi geçirildi. Ama afet yönetimine kastetmiyorum. Esas hazırlık risk yönetimidir ve göçecek binalardır. Bizi de üzecek, ağlatacak binalar, yıkılacak olan binalardır. Bunları bulup çıkarmazsak akıl dışı bir iş yapmış oluruz. Bizi bütün dünya şeyi görür, ayıplar ve biz de bu acı, acılara katlanamayız. İstanbul'da 25-30 bin ölü bütün Türkiye'yi yeniden sarsar, ekonomik bir şeye çıkmaza gireriz. Yani memleket felakete bürünür. Bu Hayiti nasıl bizi üzdüyse değil mi? Evet. Acı verdiyse. Ne, büyük Atatürk ne demiş? Dünyanın neresinde bir şey olursa olsun bir ızdırap o bize uzak bize gelmez denemez. O acıyı biz kendimiz her an hissedip ona göre hazırlıklı olma, olmalıyız demiştir. Evet yani e, insanlığın bu, ortak acısı bütün evet, bunlar hocam. Tabii. Doğru. Dolayısıyla bundan sadece yapılacak tek şey ders alıp e, ödevimizi yapmak. Ödevimiz de bana kalırsa e, yıkılacak olan binaların e, yıkılıp yıkılmayacaklarını tayin edecek olan bu yöntemi kullanmak bütün binalara. Evet biliyorsunuz bu Haiti'deki binaların büyük bir çoğunluğunun özellikle yıkılanların hep 1800'lerden kalma binalar olduğu belirtiliyor. Tabi yapı stoğuna ilişkin çok detaylı bilgilere ulaşamadık hala hazırda. Biraz derme çatma olanları da var tabi binaların. Tabii, yani e, beton betonarme e, bina tasarımında bazı e, yeni teknikleri ihmal etmiş görünüyor resimlerden fotoğraflardan bakıyoruz. Çünkü her geçen gün yönetmelikleri hep geliştiriyoruz. Yeni teknolojiler çıkıyor. Betonami binaların depreme dayanıklı olması için bazı detaylar oluşturuluyor, geliştiriliyor. Bunlardan mahrum o binalar, onu görüyoruz. Dolayısıyla kaçınılmaz tabii bu hasar. Bizde de gelse deprem öyle olacak. Yani biz 1800'lerde değil 1900'lerde yapmışız sanki kaliteli mi binalar? Tabii 1970'lerde yaptığımız binalarda Hayır. büyük Elbette. problem var. Bakınız 2005 yılından sonra yapı denetimi başladı. 2005 yılından evvel yapılmış bütün binalar e, deprem yönetmeliğine aykırıdır. İki. Ama göçecek demiyorum. Evet. Kendi tezimi çürütmüş olurum. Önemli olan göçecek olanlarını bulup çıkarmak. O da dediğim gibi %4'ü geçmez. Fakat o çürük armut gibidir. O %4'ü bulup çıkarmak bir marifettir. Dünya nezdinde de çok büyük bir aşama şey içinde olmuş oluruz, başarı içinde olmuş oluruz. Bakın İstanbul'da 7-14 büyüklüğünde deprem oldu, bir kişinin burnu kanamadı dedirtiriz. Evet. Bu P25 bir standart mıdır hocam? P25 Nedir? bir standart yöntemdir evet. Evet. Bunu internette de bulup bunu sanmak öğrenmek kabildir. Internette www. Evet. Göçer göçmez.com. Da bunun çok ayrıntıları vardır. İsteyen buna ulaşabilir. www.göçergöçmez.com Evet. Bu buna, adresten bu bu, bu P25'e ilişkin bilgilere, bilgilere ulaşmamız ulaşabilirler. E, mümkün. Evet. Evet hocam. E, evet. E, yani bir vesileyle tekrar İstanbul depremini ve risklerini ele aldık. Yapılmış olan birçok çalışmayla biraz önce de belirttiğim gibi zemin özellikleri ortaya çıkmış vaziyette. Artık aksiyon planına ihtiyaç var herhalde. Evet, yani Eyleme ihtiyaç var. Evet. Lafa değil e, ahı vaha değil <gülüyor> lafa değil icraata e, eylem planına dediğiniz gibi. Bravo bunu çok güzel söylediniz. Bu programla inşallah ee, müspet bir çalışmaya ışık tutmuş olursunuz Diliyoruz hocam Yok. 525. E, programımızdayız <gülüyor> <gülüyor> Belki bunun bir Ama 525. programımızdayız ama Hala yapılması gereken en acil olan bir işi Halkımız yapmıyor ve uyuyoruz Bakın bu program geçer gider bu akşam da unutulur Yatarız kalkarız Yarın sabah kaç kişi binasının göçüp göçmeyeceği konusunda Endişeye düşer ve bir test yaptırır Soruyorum bu çok anlamlı bir şey. Evet. Ee, Yoksa bilim adamları havanda su dövüyor olur. Değil mi? Evet. Elbette. Biz, biz doğru yolu gösteriyoruz. Onu dinlemezlerse ne yapabiliriz ki? Evet. Bu yapılacak olan çalışmanın da 500-800 TL bir maliyeti, maliyeti olduğunu var, evet. belirttiniz. O kadar. O da ultrasonla beton kalitesi tahini maliyetidir. Evet. Ee, bu ölçümlemenin maliyeti evet. herhalde ve bir dairi yani çok az bir bina için çok düşük bir şey mesela 20 daireli bir apartman için olsa 800 lira deseniz bölseniz 20'ye hani 40 lira 40 düşer lira mi, bir şey düşer başarı. elbette bir para, bunu, bu para değil önemli olan buna inanmak bu iradeyi göstermek ve ilgililere müracaat ederek bu konuda Boğaziçi Üniversitesi'ne ve evet, şeye teknik üniversitede o göçer göçmez.com adresinden ee, derhal bu testi yaptırmak Evet. nasıl check-up gibi insan vücudunda da biliyorsunuz eğer check-up yaptırmazsanız damarınızın tıkalı olduğunu bulmazsanız enfarktüsten giderseniz size kimse yardım edemez Elbette. ama e, onun damar tıkandığını görür de bypass yaparsanız 15-20 sene daha yaşarsınız evet onun gibi aynı Bundan kaçış yok. Bu testi bütün binaların İstanbul'da yaptırması lazım. Şuratte yaptırması lazım. Evet. Bu testi yaptırmak için Boğaziçi Üniversitesi ve Teknik Üniversite'ye başvurabiliyor muyuz hocam? Evet, vurulabilir. P25 metodu denecek. Evet. Ama en güzel başvuru yöntemlerinin bütün ayrıntılarını veren internette eee www. göçer göçmez göç, göçer yazılıyor. Evet. Yani göçmez arada bir nokta yok. Göçer göçmez e, nokta. nokta kom. Kom. Hocam size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu Hayati depremi diye. vesilesiyle bir kez daha İnşallah son derece önemli oluruz. bir konuyu dinleyicilerimize duyurmuş olduk. Ve çok çok teşekkürler Radyo hocam. Duzlu'da bu konuda yaptığı gayretlerden dolayı tebrik ederim. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Evet, e, telefon hattımızda Profesör Doktor Semih Tezcan hocamız vardı, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi, bizim için de yeni olan P25 metodundan bahsetti. Ee, göçer göçmez.com adresinden bu metoda ilişkin P25 metoduna ilişkin bilgilere ulaşmak mümkün. Şimdi bir küçük ara daha vereceğiz. Bir müzik parçası daha dinleyeceğiz. Hemen arkasından Profesör Doktor Beyza Üstüne bağlanacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Çevre Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı İstanbul Kilyos'ta bilinen Petrol tankerinin yol açtığı veya açabileceği sorunları kendisinden dinleyeceğiz. Evet efendim şimdi müzik parçamızı dinliyoruz. Guy. Don't let them die Get you down Hey Don't let no one Get you down Please Don't let the rain Blow away Let it be there Till the day When the city On the pavements of iron Let the grass grow again Please don't take the sun from the sky Don't let them damage my eyes. Evet Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının üçüncü bölümündeyiz. Birinci bölümde Fahri Keleş ile görüştük. Gea arama kutarma ekibi Ankara koordinatörü. İkinci bölümde Profesör Doktor Semih Tezcan hocamızla görüştük ve e, şimdi Profesör Doktor Beyza üstüne bağlanacağız. E, kendisinden İstanbul Kilios'ta bölünen e, petrol tankerine ilişkin bilgileri alacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim Üyesi Çevre Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı aynı zamanda. Evet bu arada e, yine Haiti'den çocuklara ilişkin bir küçük bilgiyi de aktarmak istiyorum. E, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Kuruluşu UNICEF. Haiti'de deprem sonrası yetim kalan çocukların yurt dışına gönderilerek evlat edinilmesinin son çare olması gerektiği görüşünde. Bu nereden çıktı diyeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda dahil bazı ülkeler yetim Haiti'li çocukların evlat edinilmesinin hızlandırılması çağrısını yaptılar. Ancak UNICEF uzmanları önceliğin çocukların Haiti'deki yakınlarının bulunmasına verilmesi gerektiğini bildirdi. Geçen hafta meydana gelen e, 7 büyüklüğündeki deprem öncesinde e, 380 bin Haitili çocuk yetimhanelerde e, yaşıyordu e, biliyorsunuz 2008 yılında üst üste dört ayrı kasırga e, gerçekleşti Haytide o dönemden de gelen oldukça yüksek bir sayı. Evet şimdi telefon hattımızda profesör doktor Beyza Üstün hocamız hocam merhabalar. Hakan Bey iyi yayınlar. Sağolunuz çok teşekkürler. İstanbul Kily'osta bir petrol tankeri bölündü evet. ve denize akan petrol söz konusu. Maalesef. Orada bir takım çalışmalar başladı ama... Bu tür durumlarda neler yapılması lazım, mevcut durum nedir? Bu konuda bilginize başvurmak istiyoruz efendim. Rica ederim. Biz bunu hep beraber çok sık yaşıyoruz. Yılda birkaç kez maalesef. yaşıyoruz maalesef. Ee, hem Boğaz'ın kritikliği nedeniyle ulaşım açısından son derece yoğun bir yerde İstanbul Boğazı. Ee, o nedenle de bu tür malzemeler taşıyan bir yığın tankerle başımız dertte. Ee, bir iki şey var boyutu var sorunuzun bir tanesi böyle bir olay başımıza geldiğinde ne yaparız bir de başımıza gelmeden önce ne yaparız bence ikisini birlikte konuşmak gerekiyor. Sanıyorum da bu konuda çalışanlar bakanlıklar lenzilik müsteşarlığı işte valiliğin başkanlığında bu tür akıl yoran çalışmaları yapıyor ama bir türlü Sonuçlarını alamıyoruz ve hep böyle e, tankerler kaza getirince e, yakıtlar dağılınca denize ne yapardık acaba deyip sadece hayırlanıyoruz. Evet. Ee, bir tanesi denizcilik müsteşarlığında bütün yetki biliyorsunuz yani e, ilk anda böyle bir kaza olduğunda kıyı emniyeti görevini yapıyor hemen kurtarma operasyonuna başlıyor yani can kurtarma o da başarılı bir şekilde gerçekleşti o yapılıyor yani evet. onda hiçbir sıkıntımız yok o çok e, oturan bir e, şeyimiz kurtarma e, operasyonumuz ama arkasından bu geminin sintinesi ya da taşıyorsa yakıtları işte e, bu tankerde olduğu gibi onun denize yayılmasını ve çevresel felaket olmasını engel olamıyoruz. Sıkıntımız burada. Bu bildiğiniz gibi bir operasyon gerektiriyor. Yani nasıl can kurtarma için bir ekip çalışması gerekiyorsa bu da hem ekip hem malzeme gerektiriyor ve aciliyet gerektiriyor. Yani bir hafta sonra yapmanızın bir anlamı yok. Hemen kurtarma bittikten sonra, can kurtarma bittikten sonra buna müdahale edilmesi lazım. Önce bariyerlerle çevrelenmesi. Çünkü yayılan yakıt önce yüzeyden yayılıyor. Sonra dibe doğru batmaya başlıyor. İlk yaptığı yüzeye yayılmak. Bu yüzeye yayılmayı mümkün olduğu kadar durdurmak. Tabii Karadeniz'de Kilios önlerinde battı ya da işte kırıldı, karaya oturdu önce. Orada e, hava koşulları da çok kötü yani ona müdahale edecek olan iyi bir ekip gerekiyor. Önce çevrelemek gerekiyor. Ardından da emicilerle bu yakıtı emen sadece e, Sintine'deki o e, kirlikleri emen malzemelerle bunun yüzeyden toplanması gerekiyor. Hem malzeme hem bir ekip çalışması hem bunun için de bir fon gerekiyor. Yani Denizcilik Müsteşarlığı'nda... Bütün bu fon ve e, ekip acil eylem planını uygulayacak bir ekip ve malzeme var mı buna bakmak gerekiyor. Yoksa acilen e, sadece İstanbul değil ama hem İstanbul hem Çanakkale gibi kritik noktalarımızda bu e, malzemeleri ve ekibi derhal bulundurmamız bu çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Evet, bu Yok konuda mı? herhangi bir bilgimiz var mı? Var olup olmadığına ilişkin. Var e, çok zayıf açıkçası. Yani Denizcilik Müsteşarlığı bunun çalışmalarını yapıyor ama fonu çok zayıf bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla çok eli kolu bağlı. Yani bütün bunlar parayı ilgilendir. Malzeme alacaksınız. Fonunuz varsa alabilirsiniz Tabii. o malzemeyi. Ya da İş alabilirsiniz, bir ekipten iş alabilirsiniz. Bu konuda çalışan şirketler olabilir. Siz sürekli e, idame ettiremeyebilirsiniz bu tür ekipleri. O hizmeti almanız için de fonunuzun olması gerekiyor. E, dolayısıyla bence bunun üzerinde e, oturup konuşmak ve fonun desteklenmesi gerekiyor, ekibin kurulması gerekiyor, malzemenin alınması gerekiyor. E, onun için bence çok şeyde duruyoruz, yani sıkıntılı noktada duruyoruz ve bekliyoruz. Bildiğim kadarıyla şu anda ayın on dokuzunda olduğu e, saat işte kaç sularındaydı hatırlamıyorum. Altı sularındaydı galiba. E, ve o saatten bu saate e, evet harara gülara ekipler oraya müdahale etmeye çalışıyor ama hiçbir şey yapılamıyor. E, toplanacak e, tankerden yayılan kirliliği önleyecek hiçbir müdahale şu an mü, mevcut evet, değil. Evet siz emicilerden bahsediyorsunuz emiciler, hocam ama. Emiciler, bariyerler, emiciler evet. hazırlayacak olan ekipman, e, ekip. Ve o emişten sonra o malzemenin taşındığı muamele edildiği başka bir ekipman sahilde ya da bir başka teknenin ya da geminin üzerinde bu tür şeyler var bizde yapan hem şirketler var muhakkak hem üretimler var, yani mühendisliklerde, kimya mühendisinde mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu malzemeyi üreten patent alan arkadaşlarımız var. Yani biz teknik olarak bunların gerisinde değiliz, sadece eylem planı yapmakta ve uygulamakta gerisindeyiz, bunu çözmemiz gerekiyor. Bir de bunun öncesi var tabii, bu kazanın öncesi, bu tür gemilerin... Taşıdığı malzemeyi bizim bilmemiz gerekiyor. Boğazlardaki işte Denizli Müsteşarlığı'nın, kıyı emniyetinin daha önceden bilgili olması gerekiyor ki bu gemiler özel izlemeye tabi olsun. Yani bulunduğu yerde örneğin Kilios'ta öyle kritik bir yerde demirlemiş ki o hava koşullarında zaten e, gemiyi gitseniz ve görseniz başka e, şartlarda da olsa bu gemi karaya vurur ve kırılırdı. Yani bunun orada demirlememesi gerekiyor. Sigortası var mı yok mu bunların bilinmesi gerekiyor. Evet bu çok özellikle belirtilen bir konu. Yani geçemez şeyden boğazlardan deniyor. Yani denizcilikle uğraşan uzmanlar boğazlardan sigortasız gemilerin geçemeyeceğini söylüyor. Bunlar hep önlem bakın. Evet 78 ee, yılında inşa edilmiş bir gemi bu. Yani oldukça yaşlı evet, bir gemi. 30 yılını aşmış. Ee, ve taşıdığı yakıt e, riskli bir yakıt taşıyor ve hava koşulları nedeniyle çok riskli bir yerde demir atıyor. Yani siz onun daha önce bilseniz ne taşıdığını belki izin vermeyeceksiniz liman başkanlığı olarak orada demir atmasına. Bunların bilinmesi ve bilgi verilmesi gerekiyor. Bir de olay olduktan sonra acil eylem planımızı hemen bir iki gün içinde öyle bir hafta sonra ne yapalım demenin bir anlamı yok. Zaten şu anda dibe doğru artık yayılma devam ediyor. Kıyılar kirlenmiş yani ben az önce bir video gösterisine girdim. Kıyıların hepsi. Oradan yayılan, tankerden yayılan yakıtla kirlenmiş durumda. Kıyıda olmuş zaten evet. açıkta değil. Kıyıda zaten olmuş. şu anda Kırıklı toplanan kaldı. petrolde o kepçelerle naylon torbaların aa, içine aa, böyle, böyle bir, bir, bir grup insan mi? topluyorlar. Onun dışında başka bir faaliyet hali hazırda yok. Zaten başta da belirttiğiniz gibi şu anda bölgedeki ve denizdeki hava koşulları da son derece kötü. kötü. O bakımdan evet. çok zorlaştırıyor tabii. Evet. Kesinlikle. bir eylem planının baştan itibaren olması Kesinlikle. gerekiyor ki bu durumlarda çok hızlı bir şekilde müdahale gerçekleşebilirsin. Kesinlikle. Yoksa olduktan sonra işte ona bariyer bulacağız, onu toparlayacağız, emicileri getireceğiz falan. Ciddi bir zaman kaybı. Kesinlikle. Ben şundan eminim. Bu konuda çalışan uzmanlar da yani başta mesela ben gibi, sizin, siz gibi bu duyarlı ve ilgili insanlar Konuşmak yerine biz orada yardıma e, çağırsalar hep beraber koşup o eylem planını acil e, uygulama şekline dönüştürebiliriz bile Elbette. yeter ki malzemeler olsun Tabii. yeter ki ekibi orada koordine etmede çok önemli görevler alabiliriz yani konuşmayalım artık ne olur Gürhan Bey keski hepimize birer görev verseler ve hadi deseler yapalım artık evet. e, ama sadece bunun için e, ciddi kurumsal destek gerekiyor yaklaşım şey, gerekiyor gerek, tabi. evet yani en en önemlisi de Yoksa iyi niyetli kurumlar deniz müsteşarlığı ben eminim şimdi panik vaziyette elinden geleni yapıyordur muhakkak. ama elinize malzeme olmadıktan sonra ekol yaptıktan sonra planınız olmadıktan sonra çok yapabileceğiniz bir şey yok Hocam çok çok teşekkür ben ederiz ederim. size verdiğiniz bilgiler ben için. Ederim. Bu konu üzerine ayrıca bir program yapacağız ve Değil. tekrar görüşlerinizi rica edeceğiz. Zevkle. Çok teşekkür çok, çok teşekkürler hocam. İyi, iyi günler. Sağ olunuz. Sağ olun. hoşça Hoşçakalın. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında iki konuyu ele aldık. Aslında tabii ki konu itibariyle üç de oldu ama birinci konumuz Haiti ve İstanbul. İdi. Fahri Kelleş ile görüştük ya arama kurtarma ekibi Ankara koordinatörü arkasından Profesör Doktor Semih Tezcan hocayla görüştük Hayti'den başlayıp İstanbul'a devam ettik son olarak İstanbul Kiliyos'ta bölünen petrol tankirinin oluşturduğu ve oluşturacağı riskler üzerine Profesör Doktor Beyza Üstün hocamızla görüştük ee, bu haftayı burada kapatıyoruz gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız A ball of a the bar I was sleeping town the a sleeping man he wore a frown a stranger woke him he looked around then he spoke I wrote it down he said my climbing was No joking For the only good day 6 saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertürk Argun Yumur